Merhaba sevgili dinleyiciler. Gene bir Akdeniz İktisat Köşesinde, gene bir Çarşamba Söyleşisinde birlikteyiz. Ben Mustafa Şanlı, arkadaşım Şükrü Erdem, arkadaşım Önder Okumuş birlikteyiz. Yine ekonomi üzerine söyleşimize devam edeceğiz. Ee, biz bir haftada neler biriktirdik? Aslında bizim biriktirmemizden öte, Türkiye gündemi, ekonomi gündemi sürekli değişiyor. Her gün yeni e, konuşulacak konular çıkıyor. Biz aralarından seçmeye çalışıyoruz ya da hepsine biraz, biraz değinmeye çalışıyoruz. Ancak şu son günlerde hem 12 Eylül e, anayasa oylaması öncesinde hem anayasa oylamasından sonra sermayenin el değiştirmesi konusunda e, ekonomi yöneten kısım ile yani hükümet ile ekonomiye yön veren büyük ekonomi... E, gücü diyelim örgütü arasında e, bir takım polemikler oldu. Bu polemikler başka biçimde yansıdı. Kuşkusuz konunun siyasal boyutu ekonomik boyutundan daha fazla. Aslında arkadaşlarım bu konuya hiç değinmeyelim demişlerdi ama benim ısrarım üzerine bunu gündeme aldık. E, söylenen cümle sermayenin el değiştirdiği yönünde. Sayın Başbakan Sermaye el değiştiriyor dedi ve bunu birkaç kez tekrarladı. İlk söylediğinde e, politik bir söylem olarak düşünüp dikkate almamak gerektiğini yani e, iktisadi oturmuşluk kısmını çok fazla konuşmamak gerektiğini düşünmüştüm. Ancak bunu birkaç kez tekrarlayınca hükümet cephesi ve e, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD'da karşı cümleler söylemeye başlayınca bu konunun Türkiye için tartışılması gerektiğini düşündüm. Sermaye el değiştiriyor. Soru 1. Sermaye el değiştiriyor mu? Ama bundan daha önceki soru, sermaye nedir ve ne zaman nasıl el değiştirir? Türkiye'de gerçekten bir sermaye el değiştirmesi var mıdır? Arkadaşlarım izin verirseniz ben e, sermayenin ne olduğu ve sermayenin el değiştirmesine ilişkin birkaç e, şey söyleyeyim. Ondan sonra sizin görüşlerinizi almış olalım. Bir burada sermaye el değiştiriyor diye tanımlanan sermaye, Sermayeyi iktisatçılar iki türlü tanımlıyorlar. Bir nominal sermaye ki parasal sermaye demektir. İki reel sermaye ki makina, ekipman, donanım, fabrika yani bütün üretim araçları demektir. Burada söz konusu olan nominal sermayenin mi el değiştirdiği yoksa reel sermayenin mi el değiştirdiği tartışmalı. Eğer kastedilen Nominal sermaye zaten reel sermayeyi yaratmak için harcanan para demektir. Biz tabi burada sermayenin diğer iktisadi tanımları olan, sermayenin diğer iktisadi türleri olan e, emlak, ...anlamındaki sermayeden söz etmeyeceğiz. Biz burada stok sermayesinden söz etmeyeceğiz. Biz burada gayrimenkul anlamındaki bir sermayeden söz etmeyeceğiz. Stok sermayesi apayrı bir konu, onun üzerinde durmayacağız. Konut ve emlak sermayesini zaten hiç konuşmayacağız. Söz konusu olan üretim araçları, makine ekipman donanım fabrika... ...ve bunları satın alabilmek için kullanılacak olan nominal sermaye. Sevgili dinleyiciler... Sermaye, e, hükümetin sözünü ettiği gibi bir el değiştirmeyi gerçekleştirmiyor. Uzun bir süredir gerçekleştirmiyor. Sanırım orada iktisadi anlamda yanlış bir tanım kullanıyorlar. Galiba kastedilen... İstanbul'daki Marmara bölgesindeki diyelim, Marmara bölgesindeki büyük sermaye gruplarının dışında Anadolu coğrafyasında da diğer Anadolu bölgelerinde de e, ekonomik gücün ortaya çıkması, bir üretim gücünün ortaya çıkması, bu üretim gücünün belli bir e, sanayi yapısına oluşturması, kastedilen muhtemelen bu. Tabii bu sermaye el değiştiriyor cümlesi değildir. Sermaye Türkiye'de Üç kez güçlü biçimde el değiştirmiştir. Üçünde de hükümetlerin büyük destek ve katkısı olmuştur. İkisi hazindir, üçüncüsü belki e, olağan biçimde bir el değiştirme. İkisi hazindir diyorum çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu an Türkiye'de özel sektör yoktu. Çünkü Osmanlı'dan sermaye birikimi denen kavram yoktu. Bu nedenle Türk özel sektörü 1923-1927 arasında bütün teşviklere rağmen bir sanayi yapısı gerçekleştiremedi. Başlangıçta bir zorunluluk ve bir planlama neticesinde devletçilik politikaları ile Türkiye Cumhuriyeti devleti bugünkü ekonomik gücüne kavuşur biçimde bir iktisadi yapılanmayı gerçekleştirdi. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın toz dumanı arasında 1942 yılında varlık vergisi adı altında uygulanan bir vergi politikası aslında tüm yurttaşlara diyerek yasa çıkarılmış olmasına rağmen gayrimüslimlere uygulandığı için ve gayrimüslimlerde kendilerindeki e, servetlerinin ve sermayelerinin, Yüksek oranda vergilerini ödeyemedikleri için sermayelerini satmak zorunda kaldılar. Neredeyse yok pahasına sattıkları için bu sermaye gayrimüslimlerden müslimlere doğru bir akış biçiminde gerçekleşti. Kimileri sonradan buna sermayenin türkleştirilmesi adını koydular. Ve tabi o dönemin hükümeti yanlışından 6 ay sonra geri döndü. Çünkü bu gerçekten hazin bir şeydi. Kendi yurttaşlarını dini kimlikleriyle tanımlamış olması. Sermaye ikinci kez el değiştirdi. Bilindiği gibi 6-7 Eylül olayları diye başlayan, 1952'den 1956 yılına kadar süren bir Demokrat Parti hükümetinin çok da uygun olmayan politikalar gütmesi sonucu bildiğiniz gibi Türkiye'deki özellikle İstanbul'daki Rum cemaatin İstanbul'dan gitmesine neden olabilecek bir 6-7 Eylül yağmalanması ve o korkunun verdiği bir sermaye el değiştirdi. Sermaye gene böyle bir durumda yok pahasına satılarak, oradaki Rumlar satarak Trakya'ya ye göçtüler, yerlerine İstanbul'daki ya da Anadolu'daki Müslüman olanlar el değiştirmiş oldu, onları almış oldu. Bu ikisi hazin bir el değiştirmedir. Üçüncü el değiştirme, 1983 yılından sonra, Anavatan Partisi'nin iktidara geldikten sonra, Turgut Özal'la birlikte başlayan devlet eliyle, Anadolu'da özel sermaye yaratma çabalarının ve politikalarının bir sonucu olarak, Anadolu'da sermayenin güçlenmesine neden olundu. Bu, İstanbul sermayesinin gücünü azaltmak biçiminde Etkili olmadı o dönem açısından yalnızca Anadolu'da sanayileşmeyi artırmış olabilir, istihdamı artırmış olabilir. Böyle bir el değiştirmeden söz edilebilir. Buradaki el değiştirme cümlesini de şu anlamda kullanıyorum. Diyelim ki bir yıl önce hiç vergi levhası bile olmayan, bırakınız servetini, vergi levhası bile olmayan e, kişi ya da küçük şirketler bir anda holdinglere dönüşü verdi Bu serveti, bu sermayi nominal sermayi bu el sermaye nereden geldi? Elde ettikleri hala iktisat literatürü açısından bir e, soru işareti olarak durmaktadır. Sermayenin el değiştirmesi böyle bir tanımdır. Oysa şimdi olan Anadolu'daki sermayenin güçlenmiş olması. Politik güç haline gelmesi. Muhtemelen başbakan politik olarak böyle bir Anadolu sermayesine dayanmaktan e, keyif alıyor ya da siyasi dercih yapıyor ki bu son derece normal ve doğaldır. Ama bu bir sermayenin el değiştirmesi değildir. Sermayenin Marmara bölgesinin dışında Anadolu'ya da yayılmasıdır. Sevgili Her arkadaşlar. Değiştirmesi. El değiştirmesi değil de yer değiştirmesi. Gücü. Evet. Sevgili arkadaşlar ben uzun bir böyle giriş yaptım ama her zamanki gibi evet. <gülüyor> Önder hocamın o keyifli doğru. esprilerinden biri evet doğru tanım bu muhtemelen evet. sermaye el değiştirmedi yer değiştirdi evet. bu yer değiştirmede muhtemeldir ki politik gücü evet. farklılaştırdı hocam alt yedi Eylül olaylarında da acaba yer değiştirmiş olabilir mi çünkü sermaye gibi sadece birik sermaye olarak düşünmeyin durumunda değiliz. Şimdi bir de beşeri sermaye diye yine bir kavram var. En sermaye kadar kıymetli, önemli, değer yaratan bir kavram. Şimdi dünyanın en zengin adamı şu an itibariyle bilgi 54 54 milyar dolar serveti var. Acaba bu servet nasıl oluştu? Yani el değiştirdi de onun eline geçen bir sermaye mi bu? Yoksa bilgiyetsin, üniversite talebesi iken bu yazılım konusunda, bu yeni ekonomi konusunda başlattı. Bir üniversite öğrencisi olarak başlattı. Hiçbir yatırım sermayesi olmaksızın başlattı. Part time başlattı. Bir girişinin neticesi olarak oluşan bir sermaye. Çünkü böyle bakarsak asıl sermaye günümüzde daha çok böyle anlaşılıyor. Böyle anlaşılması anlaşılmasını gerekiyor. Bizde pek üzerinde durmuyor ama dünyanın geleceğini anlamak ancak e, bu yeni kavramları anlamakla mümkün. Şimdi böyle baktığımız zaman sermaye el değiştirmez bana göre. El değiştirir. O 6-7 Eylül olaylarında da. Rum vatandaşlarımızın burada bulundukları, sahip oldukları bir takım mal vardı. Başkalarının eline geçmiş olabilir. Ama asıl sermaye, asıl servet onların beyinlerindeydi. Ve onlar buradan kalktılar, gittiler. Başka ülkelere yerleştiler. Ve eğer arayıp bakarsak, göreceğiz ki İstanbul olduklarından daha fazla zengin olmuş olabildiklerini olduklarını bazılarını görmemiz şaşırtıcı olmaz. Valla hocam çok daha keyifli bir noktaya geldi. Beşeri sermayenin önemli bir sermaye olduğunu, kalkınma ve büyümede bunun da çok itici bir güç olduğunu söylemiş oldun. Böyle bir beşeri sermayenin yer değiştirmesinin, yer değiştirmesinin, ülke değiştirmesinin çok daha büyük Türk ekonomisi olarak bedelini ödediğimiz biçiminde Şükrü Hocam sen bir iki şey söylemek ister misin bu konuda? Şimdi bu sermayenin yer değiştirmesi, yer değiştirmesi tabii ki tanımlamalar. Aslında kastedilen şey şu daha çok yani. Ee, bu e, e, ortaya atanların kastettiği şey devlet eliyle insanların zenginleştirilmesi. Devlet eliyle zenginleştirilenlerin değişmesi. İktidarlar değişecek. Bir dakika ha, bir şey, dakika bu, bu, bu çok güzel işte. Benim aradığım şey cümle bu. bu. Söylemeye çalıştığım bu. Ama tabii şunu söyleyelim yani e, bu ne yeni bir olgu ya yani, ne de şey yani yeni bir şey değil bir Türkiye'de yalnız Türkiye'de değil devletin ekonomide önemli olduğu bütün ülkelerde görülen bir şey ortaya çıkan bir şey işte bugün yani diyeceğim ki gelişmiş ülkelerde az ama az olabilir ama. E, önemsiz de, de değil. Gelişmiş ülkelerde de bir önemsiz değil. E, Irak'ta Amerikan şirketlerinin ne yaptıklarını, devletin onları nasıl desteklediğini biliyoruz. E, Amerika'dan, İngiltere'den, İtalya'dan e, şirketler için nasıl çalışan şeyler olduğunu, hükümetler olduğunu biliyoruz. Araçlara bakmak gerekiyor. Araçlara onları bakmak evet. gerekiyor. Evet. Hemen Şükür Hoca'nın bu cümlesiyle evet. bir saplama yapmak. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanların seçimi, adaylar dâhil seçimi evet. e, neredeyse tümüyle firmaların savaşına dönüşüyor. E, başkan e Baba Başkan Bush'un e seçiminde firmaların e kavgası vardı. E yine de yani ki batı ülkelerinde bir devlet e, ulusal şeyde şirketler arasında şu veya başkası şu veya bu aleyhine şu veya bunu destekleyebilir mi? Yani orada çok şey zannetmiyorum. Yani devlet orada, şirketler arasında, ulusal sermaye arasında ayrım yapıp da birisini öne çıkarıp birisini ileriye çıkarma konusunda çok tercih yapabilir mi? Yapabilir ama bu az. Oysa şeyde diyelim ki demokrasinin zayıf olduğu hukuk devleti kurallarına zayıf olduğu ülkelerde. Bu çok belirgin olan diyor. Yani bir Rusya, örneğin Kuzey Afrika ülkeleri yani böyle şeye geçiş aşamasında olan ülkelerde çok aşırı örnekler de görüyoruz. Ya bunlar bakanlar kurulu toplantısında ele aldı konuşulan karara bağlanmak konular. E, elbette değil. Şimdi elbette şöyle, de. şöyle, elbette de değil. Şöyle, hı hı. bu devletin diyelim ekonomik politikalarını yönlendirmek bakımdan sahip oldu araçlar var bunlar aynı zamanda bu amaçlı da e, iş görüyorlar böyle bakmakta ya şimdi en önemli araç merkez bankasıdır e, merkez bankası eğer bağımsız ise ve istiklalere dönmük bir politika ise bu anlamda daha az olması gerekir. Asıl büyük sorun, asıl büyük müdahale, Merkez Bankası'nın diyelim bağımsız olmadığı, açık finansmaya başvurduğu durumlarda, dönemlerde ortaya çıkar. Enflasyon, bu sermayenin el değiştirmesi bakımından sevindim. Konuşmak gerekiyorsa en önemli e, araçlardan biridir. Eğer istikrar politikaları başarılıysa bu anlamda emisyonunda az olması gerekir. Bu konu çok daha çok şey değil. Yani konu bence biraz yanlış oldu. Yani, ben bu merkez bankası, bankası biçimde bankası, algılamıyorum. Onlar daha başka şeyler. Onlar genel şeyler. Yani onlar e, şey yaratmaz. Yani. Ee, Burada ki araçlar daha çok devletin e, haksız zenginleşme yaratabileceği durumlarda kullanılan araçlardan birisi teşviklerdir, ee, birisi şeydir arazi tahsilleridir, ee, birisi özelleştirmelerdir, özelleştirme ihalelerinde e, kayımacılıktır, birisi mevzu, daha çok mevzuatla ilgilidir yani gruba veya kişiye özel mevzuat çıkarma örneğin bir diğer yöntemlerdir. Şimdi şunu söyleyelim. Bunlar birçok ülkede bunlar, var bir. Bunların yapılıp yapılmadığı bunlar birçok ülkede var bir. Her zaman yapılmıştır bir yani yapılmadı. Her zaman yapılmıştır. Türkiye'de bunun yapılmadığı bir dönemi ben neredeyse hatırlamıyorum. Yani 70'lerde e, ataç mı, bu hangi şey yani bir kurtarma planları vardı. 70'lerde örneğin Türkiye'de e, şirket kurtarmaları şirket kurdum. vardı. 80'den sonra örneğin şirket kurtarmaları ortadan kalktı neredeyse. Yani ama e, teşvikler e, önemli olmaya başladı. Bir de özelleştirmeler önemli olmaya başladı. başladı mı? Teorik Şimdi, olarak herkese açık pratik şöyle, olarak değil. Şöyle, o, da, o da biraz şöyle. Yani e, bazen e, diyelim ki e, bir şey, ihale ile sonuçlanan bir e, özelleştirme veya bir yatırımdan sonraki aşamalarda e, bir şirketin yararlandığı mezunat değişiklikleri yapılabiliyor. O değişiklikleri yapmak tamamıyla siyasi iradeye bağlı. Şeyi biliyoruz, anayir tahsislerinde siyasi irade gerçekten rol oynayabiliyor. Bazen bir bakan rol oynayabiliyor. Ee, ama dediğim gibi bunlar, bunlar e, bazen delikodu da olabilir. şeyler var. Yani, çok defa bu yani bu konuda da diyelim kesin bir şey söylemek olur Her zaman bu yönde. Kihali kaybedenler. Şimdi kihali kaybedenler. Şey. Yani bunlar her zaman kihali kazaları için bunlar. söyler şimdi, şimdi bu yönü de şimdi şöyle bu yani, yani bunun yerel düzeyde bile artık eskiden yerel düzey önemli değildi. Şimdi günümüzde kent varlığı o kadar yükseldi ki yerel düzeyde şey imar planları bile bunun önemli bir araç olmaya başladı. Ve imar planı şeydir. Kimse diyemez ki imar planı bütün topluma eşit düzeyde uygulanmış. Hayır. Şakl. Efendim? Şakl. Nerede Zaman da. zaman o, evet hocam. Tabii. Yani şimdi. Olabiliyoruz. Olabiliyoruz. E bu suçtur ama. Hocam atıyoruz. kanun şey. devletiyle hukuk devletinin şey. arasındaki fark nasıl, da burada. Nasıl suç? Kanuna hayır. göre yani evrensel hukuk normlarına göre suç olabilir ama e, yasaya uydurduğunuz hayır. zaman suç olmaktır. Çünkü yani, suç ancak kanunla tanımlanabilir. Hayır yani orada e, bu, olabilen şeyler bunlar. Yani şimdi çok basit bir örnek ya Antalya'da bu kadar kat yüksekliği farkı normal midir? Yani beş katın yanına on kat bina yapılması mümkün ise bu demektir ki orada bir şey vardır, bir izin sürecinde bir farklılık vardır vesaire. Bu tür hikayeler çoktur ama yani bunu şöyle söyleyelim işte şeyle devletin ekonomideki ağırlığı azaldıkça, e, şeyler kurallara bağlandıkça e, işte kamu ihalesi kanunu bu konuda ciddi bir şey yaratmıştır. E, efendim, e, bu ihalelerin şeffaflığıyla ilgili kurallar ilerleme yaratmıştır. Giderek azalmıştır bunlar. Yani giderek azalmaktadır. Yani şu anda teşvikler mesela teşvik kullanımı büyük ölçüde şey olmuştur. Büyük teşvik kullanımı tamamıyla e, şeffaf bir şeye dönüşmüştür. Yani e, düşünüyorum. Hocam, e, son cümleden olarak teşviklerde aynen artık e, kullanımı oldukça çok azaldı. Yani. Çok azaldı artık ama diğerlerindeki canlılık fazla yol alındı. Artık fazla özelleştirme konusu kalmadı. Evet. Diğerlerinde e, benim söyleyeceklerim var ama Bence, devletin ekonomik ağırlığı kısmında söyleyeceklerim var. Fakat isterseniz şimdi bir reklama girelim. Tamam. Sonra devam edelim hocam. Çünkü konu oldukça birbirimizden farklı şeyler söylediğimiz keyifli alana giriyor. Merhaba sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Mustafa Şanlı, arkadaşlarım Şükrü Erdem, Önder okumuş. Yine çarşamba iktisat söyleşisinde birlikteyiz. Demin kaldığımız yerde, Şükrü hocam, senin cümlenle kalmıştık, yani hükümetlerin teşvikler kısmında sermaye farklı davranabilir ya da sektörel bağlamda farklı davranabilir. Bu e, uzun bir süredir. Doğru anladıysam uzun bir süredir. Yalnızca bu hükümetli değil, uzun bir süredir. Bu olabilirdiğini söyledim. Yani aslında bu şey de değil. Bu olağanüstü, böyle açıklanamaz efendim tamamıyla suç içeren konular da değil. Şimdi Bence e. hiç değil. Şimdi stratejik sektör diye bir kavram var. Hı hı. Her ülkede kullanılan bir kavram. Hı hı. Ekonomi politikalarında, hı hı. yeni ekonomi politikalarında çok önemli bir bir şey. Yani ülkeler, belli sektörler kendi gelişmeleri aslında, kalkınmaları aslında stratejik görebilirler. O sektörlere özel bir takım olanaklar sağlayabilirler. Bu manada bir şeyden e, taraf tutmadan söz etmek mümkün değildir. Ama hocam burada söz konusu olan bir stratejik sektör belirleyip baştan Türkiye ekonomisini atıyorum 2023 yılına kadarki bir perspektifi deyip bu perspektif içerisinde bütün sektörlerin planlaması yapılıp bu planlamanın içerisinde biz şu sektörü dünya ölçeğinde şu noktaya getireceğiz diye planlayıp böyle bir stratejik e, gelişmeden mi söz ediyoruz yoksa iktidar sahiplerinin bu A hükümeti B hükümeti C hükümeti iktidar sahiplerinin Ekonomiyi elinde tutan iktidar sahiplerinin bu tercihlerini şu ya da bu sektöre, şu ya da bu sektör içerisindeki şirkete daha ayrıcalıklı olarak kullandırdığı biçimde mi konuşuyoruz? Yani bence görünen bir stratejik sektör belirleme değil, var olan hiçbir plansız bir biçimde şu ya da bu sektörü ya da şirketi daha kayırma biçimde gidebiliyor. Burada Şükrü Hoca'nın biraz önce sözün ettiği kısma gelecektim ben asıl burayı tartışalım diye. Ekonomide hükümetlerin rolü çok yüksekse ve yeterince hukuk devleti olarak çalışmıyorsa, yani biz ona genel cümleyle demokrasinin yeterince çalışmadığı diyoruz ama hukukun yeterince çalışmadığı gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde sıkıntı var. Şimdi Orayı şuraya, söylemeye çalışıyorum. Şuraya, şuraya tekrar Çünkü tekrar. politik tercihi başka yere kayıyor tekrar açıklar konuştum bir söylem vardı sermayenin değiştirme söylemi. ben onu şeyle açıkladım yani bunun çok anlamlı olmadığını buradan katledilenin e, siyasi otoritenin siyasi iradenin e, şeye e, özel gruplara e, farklı davranarak e, zenginleşme yarattı haksız zenginleşme yarattı iddiası olduğunu ve ben şunu da söyledim dedim ki bir bunu tanımamak zor gerçekten ne haksız zenginleşmelerine e, doğal karşılanabilecek bir olgudur, şey olaydır. Bunu söylemek zor bir. ikincisi bu e, birçok ülkede olan Türkiye'de eskiden bir görülebilen bir e, olaydır. Üçüncüsü, devlet ekonomiden e, elini çektikçe bu olaylar azalmaktadır. Yani günümüzün iletişim teknolojisiyle birlikte bu gerçekten ben azaldığını düşünüyorum. Yani şimdi Ha, öbür tarafta, e, şu tabii çok e, bizim aslında Türkiye'de henüz gelmediğimiz konular. <gülüyor> Mesela lobilerin önemli, lobilerin etkisi. İyi lobi yapan şirket, şey e, bir sektör, devletten daha fazla şey çıkarabilir, alabilir. E, şimdi bu diğer sektörlere haksızlık mıdır, değil midir? Bunu tabii ki konuşabilecek bir konu efendim öyle bir bazen bir sektör bazen bir sektörün içindeki bir grup belirli bir yere altyapı yatırımını yönlendirebilir öne al, aldırabilir olabiliyor kâhsetteki evet, şimdi... <gülüyor> <bu, bu, gülüyor> e, karşılığı popülizmdir bu konu Türkiye için hiç yabancı bir konu değil Sen çünkü dünyada olabilir bizim, ben ona bir şey, şey demiyorum bizim, bu ku, şeylerle. Popülizmden baştan sona doludur. Yeterince örnek yeterince uzun zamanlar yaşanmıştır. Siyasetçilerin tabi e, öncelikli amacı koltuklarını korumaktır. Bu dünyalar her yerinden kabul edilen bir husustur. Şimdi, yani bir önceki seçimden daha çok oy alma evet, çabası. Koltuğu, koltuğu korumaktır. Şimdi tabi koltuğu korumak oyla mümkün olduğuna göre. Politikacı da kendisine oy verecek, oy vermesini istediği kitlere, kesimlere e, yakın durmak ister. Onlar için bir şey yapmak ister. Yani bir anlamda al gülüm, ver gülüm. Şimdi bu belli ölçülerde e, ekonomik sisteminde, demokratik sisteminde tabiatıdır belli ölçülerde. Yeter ki bir hukuksuzluğa, bir suça dönüşmüyor. Ee, o anlamda bu lobicilik e, belki <gülüyor> aktörleri <gülüyor> anlamında yeni, yani daha organize bir şekilde yapmak anlamında yeni. Ama siyasetteki yansıması anlamında e, çok da yabancı olmayan bir şey. Her zaman bu olmuştur. Yani şimdi e, şey. E, diyelim ki tekstil sektörünün Kullanmış e, Şey alması Ne deniyorduk tezgah, Bak, tezgah, alması. tezgah alması. Efendim Türkiye'de bayilikle ilgili düzenlemeler Münhasır bayilik denilen şeyler Vesaire Bu yasaların ne zaman çıkacağı Ertelenip et, ertelenmeyeceği her zaman Sektörlerin etkili olduğu Konulardır Şimdi e, o kadar uçurucu uçurucu de, uçurucu makine, uçurucu ithalatı, makine ithalatı, kullanılmış makine i̇şte, ithalatı, tek sinir sektörü için söylenen kullanılmış makine ithalatına hiçbir zaman izin verilmemiştir. Geçmişte de, bu söylentilerin yoğun olduğu dönemlerde de kullanılmış makine ithalatı Türkiye'ye yasaktı. Kullanılmış makine var. Yasa dışı yollardan gelmiştir. Olur mu hocam? Evet, olur mu hocam hocam, olur yapmayı, hocam? hocam ne olur yapmayın Hocam, Benim 6 senede itfaiye alındı. Yok yani. yok. Yo, bak. 6 senede itfaiye alındı. Itfaiye al yapıldı. Itfaiye al çıktı. Neyse şimdi tartışmayalım. Şimdi bir de konudan çıkmayalım. Yani Bu tür şeyler oldu. çoktur. Bu tür şeyler yani, tüm ülkelerde <gülüyor> Yani şimdi bir e, Fransa veya İtalya başbakanının gelip Türkiye'de bir şirket lehine kulis yapması. Yani bir taraftan bakarsanız dersiniz ki efendim adamın uluslararası çıkarlarına uygunuz. Diğer taraftan bakarsanız diyebilirsiniz ki ulusal şirketler arasında da bir tercih olmuş olabilir. Yani bunlar e, tüm dünyada e, aslında e, sorgulanan, çözüm aranan konular. Nihayet dediğim gibi yani özellikle bu e, uluslararası anlaşmalarda bu konular üzerine çok gidiliyor. E, ve değişiyor, gelişiyor. Ama Türkiye'deki sorun daha çok şu hocam, Türkiye'de e, bir sorun var. da gerçekten Türkiye'de Mesela sektörel politika ilkeleri nelerdir derseniz çok çalışılmış bir konu değildir. Demin söylemeye çalıştım yani, bu. Yani bir uzun strateji yani belirleme falan yok. Türkiye'de e, sektörel politika daha çok şeye bağlıdır. Ger gerçekten lobi gücüne bağlıdır. E, orada ilkeler nedir? E, çok iyi tanımlanmış olduğunu ben zannetmiyorum. Politikanın dayanakları ne olmalıdır vesaire. Yani örneğin şimdi basit bir şey söyleyelim. E, herhangi bir yasak. Diyelim ki Toplantıcı Haller Yasası meclisten geçti. O yasa geçtiğinde, acaba kim Türkiye'de kaç kişi şeyi biliyor? O yasa, kimin lehine geçmiştir? Lehine, küçük üretici lehine mi? Büyük üretici lehine mi? Zincir marketler lehine mi? Yani bu ya taraftan, da yerel belediyelerle ilgili katı katı katı ne kadar? Son dört yıl içinde bu yasa iki kez değişti. Hiç siz şey böyle bir tartışma'nın basında olduğunu hatırladınız, biliyor musunuz? Yani bu yasa değişti de kiminleyin de değişti? Burada, burada tek sorun var ya basın değil. Yani bunun ilmende. Ahel tabii hocam. Gerek yok. hocam niye basını yani, suçlayalım ki? Niye basını suçlayalım ki? Elbile bütün olarak, taraflar. Yani istediğim şey şu: ee, İneği kendince batıralım. Evet, elbile bütün şimdi. taraflar. Türkiye bu konuda şey eksikliği, bu yapsal nedenlerle daha çok olan bir ülke. Yani bu bir sor, çok yasada da benzer şeyleri e, görüşmek, e, konuşmak mümkün. Yani ortada bir defa e, kamu yararlı için e, tartışmayı yapacak kesimlerin bir defa varlık olması gerekir. İkincisi şu kamu yararının Türkiye'de bir tartışılmış olması gerekir. E, üçüncüsü bu kesimlerin var olması ve sonra da serbest tartışabilmesi gerekir. Vesaire yani e, şimdi e, Şöyle bir soru sorayım. Tüketiciler lehine bir şeyi savunacak kurum hangisi? Yani tüketici haklarını savunacak kurum hangisi? Kim? Ben şimdi yok diyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki Tüketicileri Koruma Derneği. Yani Onların Tüketicileri şey... Koruma Derneği'nin e, gücü o kadar zayıf ki yani yok sen? düzeyinde. Evet. Yani bu onlara saygısızlık evet. anlamında kullanmıyorum. Evet. E, kuşkusuz o dernekte çalışanlar canla başla çalışıyorlardır. Ama e, ekonomiye etkisi evet. ve gücü evet. Kanarya sevenler derneğiyle neredeyse evet. aynı. Şimdi öbür tarafa geçelim. E, biliyorsunuz birçok ihale veya şey proje kamu ilgili olarak şeye gider. E, danıştaya veya yargıya gider. Bazen miktar edilir vesaire. Ve hukukçular da orada şeyle, kamu yaralar açısından projeyle alırlar. Şu eleştiri de doğru. Şimdi ya ekonomide çok iyi tartışılmış bir konudayız. Çok ciddi bir teorisi var bunun. Yani kim bunun teorisi çalışmasını yaptı yani, da? bu satıcıların içinden çıkıyorlar. <gülüyor> tabii, tabii ki. Yani bu da çok şey. Üzerinde tartışılması gereken bir şey. Gerçekten Türkiye'de bu e, yargının aldığı kamu yararı kararlarının da o kamu yararının kim tanımladı? Onun, ne kadar hesabı yapıldı vesaire. Ama Onlar... hocam oradaki sıkıntı şu ee, kamu yararını tartışacak iktisatçılar bana söyler misiniz? İki tane iktisatçı aynı cümleyi söyleyebilsin. Çünkü e, liberal söylem diyor ki kapitalizmin anatomisinde bireyin çıkarları aslı olandır. Bencil ve çıkarcı olan bireyin çıkarları aslı olandır. aynı şeyi söylüyor mu? Bir konuda. Orada da fark Kuşkusuz farklı. Şimdi. Benim mermer ocağım olsa ve ben mermer ocağımdan mermer çıkaracak olsam ee, bilmem 500 yıllık ardı çağaçlarını tahrip etmem evet. umursamam orayı. Peki. Benim çıkarım önemlidir diye düşünürüm. Peki başka bir şey so söyleyeyim örneğin. Yani, çünkü, yani iktisadın evet. burada çözemediği. Evet. Şimdi kamu'nun bütçeden kaynak ayırdığı binlerce yatırım projesi olur. Halin altyapı. Evet. Şimdi mesela bu altyapıda bir konular, iki bölgeler, üç konuların da alt projeleri arasında kamu yararı ve etkinlik açısından bir şey yapılabilir mi acaba? Hayır, inceleme bir öncelik sağlamaz. Yazık ki yok. Yani o yapılırsa da kaldığını söyleyebiliyor Evet, aynen tesadüf kaldı. Yani yürülecek bir şeyler de olmuyor. Ne diyelim? On yıllardan bu yana böyle. Bir ilin milletvekilleri hükümet üzerinde daha etkiliyse o ilin projesi de olur. Bir sektörün Temsilcileri, bir hükümet üzerinde daha etkiliyse... ...o sektörün projeleri önemli. Şimdi yani şeyi sayalım mı... ...Türkiye'de şu öncelik sıralamasında... ...hiç uymayan yatırım kararlarını saymaya kalkarsak... ...yani iki tane program yapmamız gerekir. Arkadaşlar... ...kalkınmada öncelikle diye başlayan bir sınıflama vardı eskiden... O sınıflama biliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam önce 21'di sonra 37 ili kapsadı. Sonra 50 küsür ile çıktı. Şimdi kaç ilde bilmiyorum. Dolayısıyla eğer herkese teşvik ediyorsanız kimseyi teşvik etmiyorsunuz Doğru, demektir. O yani, o da, yani o bile çok zor. O bile Türkiye'de aa, aa. tabii şöyle bir şey de var. Yani gerçekten bak onu da söyleyelim. Burada siyaseti de fazla suçlamak mümkün değil. Yani nasıl yani şey, kolay mı Türkiye'de bazı illeri teşvik sisteminin dışına tutmak Yani o siyasi bedel ister. Şey söyleyelim, Antalya'da SEMS'lerin imar planlarında kolay mıdır belediye başkanlarının veya meclis üyelerinin biz kentin yararını koruyacağız diye, kamu yararını koruyacağız diye orada yapılaşmaya karşı çıkmalarını beklemek. Seçimi kaybeder adam. Yani Hiç burada tabi bunların konuşulmuş olması, tartışılmış olması bir kültürel bir ortamın yaratılmış olması da önemli. Yani ee, akşam da e, yalnızca konus, siyasilerin konusu da değil tabii ki. Hocam, e, benim başlangıç konuşma tezim ona dayanıyordu. Bütün hikaye şu, bu konuşmaların da aslında bütünle baktığımız zaman bizim baktığımız pencere uzun soluklu bir kültürel, demokrasi kültürü içerisinde toplumla bireyin uyumlaştırabilecek bir bakışı gerçekleştirmeye çalışmak. Yani temel geldiğimiz nokta bu. Dediğin doğru, Politik tercihle iktisadi tercih arasında sıkışmış olan iktidar sahipleri bazen politik e, oy tercihini daha öne çıkarabilir. Daha, daha. Bunun o toplumda demokrasi kültürü yoksa, uzun soluklu demokrasi kültürü yoksa o zaman oy kaygısı ile yapılmış iktisadi tercihler... Bedel ödemeli ağır noktaya geliyor. Sanırım Başbakan'ın da dediği zaten sermaye el değiştiriyor. Oradan çıkmıştık. Bu e, politik tercihi, oy tercihi öne çıktığı için Anadolu'ya biz daha çok yani, ağırlık veriyoruz demek istiyor. Artık, tercih artık benim söylediğim kısım artık önemsizleşti. Yani diyorum gerçekten bu giderek şeffaflık internetle artıyor, televizyonla artıyor. İhalelerin televizyonlardan hakan olduğunu görüyoruz vesaire. Bunların azalacağını zannediyorum. Yani yerel düzeyde tepki giderek artıyor. Daha fazla bilinçlenme oluyor. Sonra her türlü ortam dinleniyor. <gülüyor> Şimdi, bunların çok şey değil de asıl mesele şu. Yani gerçekten e, bu diğer konunun diğer boyutu sermayenin Anadolu sermayesinin ortaya çıkışı. Anadolu sanayisinin ortaya çıkışı. Yani ben bunu çok böyle ciddi bir efendim, Anadolu kaplanları falan görmüyorum. O kadar ciddi değil ama yine de önemli. Hocam hemen araya şey sorayım ki aslında tartışmamızın ikinci kısmı Hı. bu olmalı. Hı. Biz gerçekten bir Marmara sermayesi, ben İstanbul demiyorum çünkü, ya da İstanbul diyelim ama İstanbul dediğimiz zaman kastedilen Marmara bölgesi, Kocaeliği de içine alır Marmara bölgesi. Böyle bir İstanbul sermayesiyle Anadolu sermayesi diye cümle kurmak bile... Doğru mu? An Anad Sanayi yani yani Sanayi Anadolu sanayinin yayılması diyelim. Asıl olan Anadolu'nun yayılması. Anadolu ayrım. Yani doğru bölgesel bölgesel değil. gelişme farkı diyelim ya da. Hadi. Şimdi bakın bölgesel, bölgesel gelişme, gelişme farkı farklı. başka bir şey. Evet, hocam. Hocam bölgesel gelişme farkı başka her bir var. tartışma. Ama Anadolu ve İstanbul sermayesi diye ayrılırsa bu tür bir yapar, ayrılık iktisatta, e, ekonomide başka sorunlara Aslında, yol açabilir. O da yanlış bu, bir bu, Bunu söylememek gerekiyor. de şeydir. Yani uluslararası sermaye ile entegre olmuş büyük sermaye ile daha COVID düzeyindeki e, ulusal yerel, yerel sermaye, e, orada da kast edilen şey o. Orada bazen çel çıkarlar çelişiyor ve onun yansı şey de onun sonuçla siyaseti de yansıyor şey, basına da yansıyor daha çok ayrım yoksa e, şey olur mu İstanbul sermayesi yani dünyanın neresinde Paris sermayesi veya Dondera sermayesi <gülüyor> diye bir işte yani var. bu bu ayrım yanlış Ama burada size, Türkiye Türkiye sermayesi sermen her tarafa olmaz nasıl siz için bir, bir, bir, bir o da sadece İstanbullara ait Tabii. olmasa gerek Tabii. İstanbul'da İstanbulların oranı herhalde yüz, yüzde beş değildir diyelim beş netildir İstanbullu olanların oranı yüzde on değildir. değildir dolayısıyla İstanbul'daki sermaye sadece İstanbul'a ait İstanbul'a ait değildir. bütün, bütün Türkiye'nin sermayesi orada toplanmıştır. Peki, yani Türkiye'nin gayri safi Milli Aslan'ın önemli bir kısmı Marmara bölgesinden elde ediliyor. Ee, ama orada da iktidar sahipleri açısından yani bir uzun soluklu iktidar sahipleri açısından baktığımız mı yine bir başka e, çelişki şu. Bir taraftan uluslararası sermaye ile eklemlenmesi için politikalar çıkarılıyor, politikalar uygulanıyor, kararlar veriliyor. Dolayısıyla uluslararası sermaye ile eklemlenmiş bir Türk ekonomisi isteniyor. Diğer taraftan işte Anadolu'da olan sermaye ki büyük bir çoğunluğu Kobi düzeyinde bir sermaye düşünülüyor. Öyle Belki... Bir <gülüyor> Öyle bir tercih olmuyor zaman etmiyorum. Bir, i̇kincisi de... Yani... Ya da cümleyi söyle kullansam daha uygun olur mu hocam? Bir... İktisat e, toplantısında konuşurken böyle bir tercihimiz yoktur deniyor. Ama oya dayalı bir politik toplantı konuşurken Anadolu sermayesi diye söz ediliyor. Yani, sermaye den, aslan deniyor, kaplan deniyor. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok kolay bir iş değil. Yani, ee, yani şeye diyelim ki ee, orada e, politik tercihler, politik iradenin farklı farklı kullanılması e, daha çok çok asli, çok önemli stratejik konularda olabilir mi sanmıyorum. Yani e, o daha çok şöyle bir şey söz konusu gerçekten. Yani Türkiye'de bazı çıkar özel şeyler var. Yani Türkiye'de e, Türkiye'de e, şey. Yani bu siyasetin kurumsallaşması, bürokrasinin kurumsallaşması, devletle sermayenin kurumsallaşması, medya. Diyor. Yani bunların şey, direkt koyalım aslında. Şimdi bunların asıl kaynağı Türkiye'de, bu sorunların, bu bu sözün çıkışının da asıl kaynağı Türkiye'deki sanayi ve medya arasındaki şeydir, bütünleşmişlik. Türkiye'de bu problemdir. Yani hiçbir ülkede ben bu kadar sanayi ile medyanın iç içe olduğunu yani sermaye ile medyanın bu kadar iç içe olduğunu e, pek bilmiyorum açıkçası. E, Sorun buradan kaynaklanıyor. Çünkü medya Türk dünyanın, yani şu anda çağımızın en büyük şey toplumsal yönlendirme gücü. Siyasal bir güç medya. E, dolayısıyla hem de çok hani, siyasal bir gücü. Böyle bir gücü siz şeyle e, sermaye ile bütünleştirdiğiniz zaman ister istemez bir siyasi gücü bir ekonomik güçle bütünleştirmiş durumdayız. Bu Twitter ne zaman sanayile bütünleşti? Nasıl? Twitter. <gülüyor> <gülüyor> o, hocam günümüz e, teknolojik gelişmeleri henüz, esnemelerini henüz, yapacaktır. Henüz o Hı? şey, henüz <gülüyor> e, onlar iletişimin e, temelini oluştursa belki bu sorun ortadan kalkacak ama henüz öyle değil. Yani. Ama yani kuşkusuz Şükrü yani, Hocam biraz önce şeyden söz ettin, yani. internet, şeffaflık e, giderek artıyor, kuşkusuz giderek yani. artıyor. Ama ülkenin genel politik... E, havzasına baktığımız zaman ekonomik güçle medyatik gücün e, evet. birleşip evet. politik gücü etkilediğini i̇şte. ya da politika'nın bu evet. yolla etkilendiğini i̇şte, gösteriyor. Yani ben en azından i̇şte kendi devirler geride seni. kalıyor olmaz. İşte nasıl? Bu devirler geride kalıyor ama Facebook kalmıyor. Yok daha öncesi. Yani ben başladığım... İşte bu eski sınav bu olmadı. Yok faydası. ben daha o güçte olmadığını affedersiniz. Bu, konuşmanın diyaloğun faydası bu. Yani ben ka ka başlarken e, kafamda soru işaretiyle başladım ama e, bu medya e, şeyi bende e, benim için tatmin edici bir cevap olarak geliyor. Yani Türkiye'de artık gerçekten medyanın bağımsızlaşması, medyanın sermayeden mümkün olduğunca bağımsızlık kalması... Medyada her türlü tekelin azaltılmasından başlamak gerekir. Bu sorunlar azaltılmaz. Hocam, yaklaşık 10 yıl önceydi senin de bildiğin e, bizim fakültenin, bizim bölümün düzenlediği bir e, ulusal sempozyum vardı. Ben o sempozyumda o dönemin sermaye piyasası kurulu başkanına, rekabet kurulu başkanı, sermaye kurulu başkanı ikisi de vardı. İkisinin olduğu bir özel sohbette, kokteyl kısmında şeyi sordum. Bir holdingin hem bankası hem fabrikası hem gazetesi ve televizyonu olur mu? Bu bir rekabeti önleyici unsur değildir. Bu olmamalı dedim. O dönemin hem rekabet kurulu başkanı hem sermaye kurulu başkanı yok olabilir bir sorun yok demişlerdi. Kişi şimdi söylemeyeyim. Galiba o günlerden başlayarak bu noktaya geldik. Ben e, Türkiye'de şimdi başka bir noktaya doğru gittiğimizi... İnsanların umursamaz ve kaygısız noktada kaldığını, e, sermayenin basını kontrol edebilir, medyayı diye tanımlayalım, kontrol edebilir noktada olduğu bir güce geldiğini ve bunun da o zaman, Hocam, zaman iktisadi yapıyı zaman ve oluyor. iktisadi tercihi istediği biçimde kontrol edebilir, etkileyebilir yani noktada ben, olduğunu ben düşünüyorum. Yani 70'lerden bu yana basınındaki garete sahipleri şeydir. İş adamıdır, sanayicidir veya emlakçıdır veya bankacıdır. Malibu ilk kez bu bir dönem, hangi yıllar hatırlamıyorum ama çok oldu. 90'lı yıllarda bu tartışılmaya başladı bir ara. Hatta konu rekabet kuruna falan da etti. Ondan sonra kapatıldı Nedense Kesildi. Kaldı. Ve şimdi bunun çok daha giderek bir ağır boyuta dönüştüğünü düşünüyorum. Evet. Yani Konuyu başka bir yere getirerek e, bağlamış olduk. Yani. Vallahi bugünkü gündemimizde e, söyleşimizi de böylece noktalamış olacağız. Çünkü süremiz bitti. Biz sermaye ve sermayenin el değiştirmesi konusunda. E, sevgili dinleyiciler, bir çarşamba e, Akdeniz İktidar Söylesi'ne daha birlikteydik. Arkadaşlarım e, Önder Okumuş ve Şükrü Erdem'le birlikteydik. E, ben Mustafa Şanlı. Aslında bu söyleşilerde bizim derdimiz size bir e, noktalar biçimde sonuç koymak değil. Biz kafamızda virgünlerle devam eden cümleler, devam eden sorular... Üretme derdindeyiz. Eğer sizin kafanızda da sorular üretebilmişsek, acı üretebilmişsek, sizi de kuşku duyar noktaya getirmişsek, kafanızda kuşkular oluşmasına neden olmuşsak, sizi de sorgulamaya doğru etmişsek, bizim bu söyleşiden e, amacına ulaşmış ve keyif almış olacağız. Hoş biz arkadaşlarımızla sohbetten her zaman keyif alıyoruz. Bazen bir üçümüzde ayrı şeyler söylesek de. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Gülmeyi unutmayın. Kendinizi iyi bakın.